Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o yolda derdini, davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar ayakları namaz kılmaktan, uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber Aleyhisselam'ın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz Aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü Aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, asabı ı kiram radıyallahu anh'un efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın bu sıra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın mektubunu İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu. Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince, Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimizde bir tayakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. Üç bin kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Muhte'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar, dediler ki Bizans 100.000 kişilik orduyla bizi bekliyor, onlar 3.000 kişi, bir kısmı dedi ki geri dönelim, bir kısmın Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim, 100.000 kişilik ordunun karşısına 3.000 kişiyle çıkılmaz, Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken mazife verdi, buyurdu ki Ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak Köle olan Zeyd bin Harise Amcası babası onu almaya gelince Amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak eğer Zeydim şehit olursa, sancağı Cafer bin Ebi Talip alsın. Eğer Cafer şehit olursa, sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken, Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan, onun şairi olan Abdullah bin Ravaha ayağa kalkar der ki kardeşler, biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla, Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandalarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar muteye kadar giderler. Orada konuşlarlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de, Efendimiz aleyhissalatu vesselam Minber'de, ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَائِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ <gülüyor> اِلَيْكِ Kur'an-ı Kerim gaybın haberi, Peygamber Aleyhisselatu vesselam, gayıptan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi bin küsür kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de, Minber'de Hazreti Muhammed aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu hanım onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam, Mu'te'deki mücadeleyi anlatıyor. An Anas ibn Malik radıyallahu anh Kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem E kadar rayete zeydun Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mücadele başladı 3000 kişilik sahabe 3000 kişiden oluşan öğrencilerim Allah'ın razı olduğu müminler Yüz bin kişili küfaran karşısındalar. Sancağı zeydim aldı, Zeyd bin haris aldı. Akadar raiye te zeydun fhusi fakat zeyd şehit oldu, zeydim yere düştü. Efendimiz Ali sallatu devam ediyorlar. Tümme akadar raiye te jafferun fhusi ''Cafer sanca teslim aldı.'' ''Cafer allah Ekber'i müdafaa ediyor.'' ''Cafer la ilahe illallah.'' ''Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor.'' ''Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam biraz sonra fausîbe.'' ''Caferim şehit oldu.'' Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma diyor ki, ''Cafer şehit olduğunda üzerinde tam elli kılıç mızrak darbesi vardı.'' Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz Aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam devam ediyorlar. Summa kadar rayet Abdullah bin Ravaha fe Şimdi sanca, ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Ravaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah, senin mucizelerin olmasa şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik susuz kaldığımızda susuzluktan kırıldığımızda parmaklarından suların boşaldığını o mucizeleri gözümüz görmeseydi sadece yüzüne baksaydık mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Ravaha 3000 bin kişiyle yüz bin kişiye karşı Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam fa be. Abdullah da yere düştü, Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam üç kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa, diğeri, diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. وَاِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللّٰهِ Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın diyorlar ki ''Peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri mutede, küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek.'' Allah yolunu açabilmek için Zeydi Şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Ravah'a teslim aldı. Abdullah bin Ravah'a şehit oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam minberde ağlıyorlar. O mute'yi seyrediyorlar, mute'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor, bir gece bir karanlık var, düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler, belki Medine'ye gelecekler, fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam o an, ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimize sevindirici bir haber veriyor, buyuruyorlar ki, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِذُونُ walid min ratin fa futihala şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki ثُمَّ akadha خَالِدُ بُنُ Velid. Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim Halid bin Velid şöyle demedi Bana görev vermemiştin ya Resulallah Onları kumandan yapmıştın bana ne demedi, canını ortaya attı, meydan yerine çıktı, bu sancak çiğnenmesin dedi. Kimseler ona görev vermeden, görevi kendinden bildi, sancağı eline aldı, ön tarafa geçti, sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, Arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtarı şehit oldu o sancağı taşırken Abdülkadir Molla'yı asılar geçenlerde Bangladeş'te Hasan el Mısır'ın meydanında vurdular şehit ettiler Alimleri bir asır önce göz hapsine aldılar Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler iskilipli atıfları Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler Kün tum khaira ummetin uchrjetiin nasi taemurun bil ma'roofi ve Allah Resulünün gençleri, Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldı, alimlerin, zeyitlerin caferlerin, abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftümüyüm, ben ilahiyatta hocamıyım demeden Makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber aleyhisselamın gözünden yaşları boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah, ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? Ve la tekulu limen yektelu fi sebebi llahi amwat bel ahya'u la Şehitler ölmez. Onların ruhları yaşar da. Peygamber Ali sallallahu ve selamın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü aleyhissalam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehid ettiler, ya dar gönderdiler. Allah Resulünün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın. Ben buradayım. Hani halide anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ اُبْنُ الْوَلِيدِ Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Melis sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki, اِنَّ haliden seyfun سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla, Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca, Sanca, Bağda Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince, üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent, oralar teslim aldı. İmam Buhari'ler, Timniz'ler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, ''Hocam, evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse, okulda öğretmen imtihan olsun.'' diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allah Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkente çocuklar Allah Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz, her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak, o zaman sen halit olacaksın Allah'ın küfrü, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan vurayan çıplak kadınların olduğu adalardan, yarışma programı ada altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında dağıldık peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor Allah Resulü'nün gençleri ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der bu ümmete yeniden İslam der miyiz Allah Resulü'nü anlatır mıyız eğer bunu yaparsak vakal Allahu innimakkum Lein akam tu Musalah namaz kılarsak namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz namaz adına cenab ı Hakka bunun sözünü verirsek Allah bizim ne olacak Allah bizim ne olursa muhtede olduğu gibi halitler Allah yolunu açarken 3000 bin kişiyle yüz bin kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti karşılayacak önce camileri dolduracağız evlere seferberlik dükkanlara seferberlik var Dağlan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak yardım gelebilmesi için vekallellahu inni maakum lein aqamtu salla müminler secdeye kapanacaklar ve sonra halitler zuhur edecek Allah yolumuzu açacak